Sinefil Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burun Merhaba, 94.9'da Açık Radyoda bir sinefil programında daha beraberiz, canlı yayındayız. Ben Melis Behlil. Bu haftaki programımızı Aleksandr Desplanın haftanın yeni filmlerinden Isle of Dogs Köpek Adası filminde yaptığı müziklerden bir parça ile açtık. Filmin kapanış müziğiydi bu. Ee, bu hafta dolu bir vizyonumuz var. İstanbul Film Festivali bitti. Onun ödül haberlerimiz var. Kan yaklaşıyor. Başka gösterimler var. Ee, bol müziğimiz var. Dolu dolu bir hafta. Ee, ama onlara geçmeden önce her zamanki gibi iletişim bilgilerimizi paylaşalım sizlerle. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 40 40. Programımızın e-mail adresi ise sinefiller@gmail.com. Bu haftaki destekçimiz Melahat Behl'le de çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler anne. Evet bu hafta I Love Dogs köpek adası gösterimde. Bu I Love Dogs'u aslında I Love Dogs köpekleri severim gibi duymak da mümkün. Wes Anderson'ın yeni filmi Stop Motion animasyon. Daha önce de animasyon çalışmıştı Wes Anderson. Burada da... Her ne kadar animasyon yapsa da kadro olarak yine normalde beraber çalıştığı e, çok iddialı bir oyuncu e, kadrosunu toplamış yine. E, film Japonya'da geçiyor. E, ileride bir zamanda günümüzden daha ileride hafif bilim kurgu tadında. E, bir kasabada bir şehirde e, köpekler çok fazla hale gelmiş. Şehrin e, belediye başkanında bütün bu köpekleri... Sürgüne bir adaya yollamış aslında. E, hayırsız ada hikayesini de e, fazlasıyla andırıyor. E, 12 yaşındaki Atari Kobayashi ise köpeğini bulmak üzere ufak bir uçağa atlayıp bu adaya geliyor ve e, o adadaki beş e, köpekle beraber maceralara atılıyor. Bu beş köpeği seslendirenler Brian Cranston, Edward Norton, Bill Murray, Jeff Goldblum ve Bob Bellavan. E, genç Japonumuz... Koyu Rankin bu arada e, insanlar Japonca konuşuyor köpekler İngilizce konuşuyor filmde ve e, onlara ilaveten yan rollerde de hiç e, yabana atılmayacak isimler var. Greta Gerwig, Frances McDormand, Scarlett Johansson, Harvey Keitel, F. Murray Abraham, Yoko Ono, Tilda Swinton ve Ken Watanabe. Premierini Berlin'de yaptı Köpek Adası e, bu sene. Orada en iyi yönetmen ödülünü kazandı Wes Anderson bu filmle. Ardından da South by Southwest Festivali'nde seyirci ödülünü kazandı film. E, bu senenin çok konuşulan filmlerinden biri. E, en ön plana çıkan e, animasyonlarından biri aynı zamanda kesinlikle. E, büyük seyircilere daha yönelik e, bir animasyon tabii. E, Wes Anderson hayranları zaten kaçırmayacaktır. Bu hafta bir de küçük bütçeli bir e, filmimiz var. E, Permission adında e, ilişkiler üzerine. Türkçe adı da ilişki durumu, açık ilişki. E, yönetmen Brian Cranough ilk uzun metrajlı filmi daha önce kısalar çekmiş. Başrollerde Rebecca Hall, Dan Stevens, Gina Gershon ve J Jason Sudeikis yer alıyorlar. Ana ve Will adlı iki e, genç cennet. İki kişi çok da genç değiller ama yıllardır beraberler birbirlerinin ilk aşklar ve artık evlenmeyi düşünmeye başlamış durumdalar. Fakat biraz da bir arkadaşlarının önerisiyle başkalarıyla da beraber olma fikrini değerlendirmeye başlıyorlar. Ve tabii ki e, işler karışıyor. Bu ta operalardan beri, daha da öncesinden beri insanları, e, insanların kafasını yoran bir mesele. Burada da e, günümüz New York'unda tekrar karşımıza çıkıyor. Ne kadar güveniriz sevdiğimiz insana. Evet şimdi bir parçayla devam edelim. Bu haftanın yine yeni filmlerinden birazdan tanıtacağımız A Wrinkle in Time zamanda kıvrılma filminin e, şarkılarından Sia'dan geliyor. Magic. Thank mm -hmm. you. I don't wanna to flow through light On a cloud of man-made ice Don't want it to pass me by Don't want it to pass me by Settle up now for the ride Waiting for the moon to rise Don't want life to pass me by Don't want life to pass me by But I've been waiting for a magic moment But maybe there are magic moments Could it be a magic come down but I know the seeds be found I can watch them grow up now I can watch them grow up now and the flowers face I see and the flowers faces me I can watch me grow up now I can watch me grow up now I've been waiting for a magic moment but maybe there are magic moments could it be a magic ...Sia'dan dinledik. Magic, haftanın yeni filmlerinden... ...A Wrinkle in Time... ...Zamanda Kıvrılma'da kullanılan bir parçaydı. Ee, bu filmin e, parçalarından biriydi. Ee, Ava Duvernay yönetmiş filmi... ...Madeline L'Engle'ın e, çok sevilen bir e, çocuk kitabından uyarlama... E, ...çok da konuşuldu gösterime girmeden önce. E, Ava Duvernay bundan önce Özgürlük Yürüyüşü... ...Selma filmiyle adını duyurmuştu... Ee, ...çok büyük bütçeli, bol e, özel efektli bir film ve e, böyle bir bütçeye e, hakim olan ilk siyahi kadın yönetmendi Duvernay. Çok da beğenilmedi film, gişe olarak da e, beklenenin altında kaldı. E, iddialı bir proje, e, dediğim gibi çok popüler bir kitaptan zaten uyarlanmış... ...genç bir kızın hikayesini anlatıyor Meg adında... ...annesi babası fizik profesörü, kendisi de çok zeki... ...fakat babası ortadan kayboluyor ve e, paralel evrende... ...babasının e, peşine düştüğü bir maceraya atılıyor Meg. E, filmde e, hem e, cinsiyet hem de... E, Farklı ırklar olarak böyle bir çok seslilik olması açısından e, Hollywood'da çok görülmeyen bir örnek olduğu çok konuşuldu. Bunun bir önce olabileceği konuşuldu ama e, gişede bu karşılığını bulamadı. Filmin kadrosunda da e, iddialı isimler var. Storm Reid genç oyuncu başroldeki ona eşlik edenler Mandy Kaling, Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Chris Pine ve Gugu mbatha raw E, orijinal kitapta e, baş karakter de e, beyaz bir genç kız. Filmde e, babası beyaz, annesi siyahi bir karaktere e, çevrilmiş. Günümüz e, Amerika'sına biraz daha fazla hitap edebilecek e, bir özellik aslında bu. E, ama dediğim gibi çok da iyi bir gişe yapamadı. Kitabın Amerika dışında çok da tanınmamasında bunda etkisi olabilir. Bir de korku filmimiz var bu hafta. Winchester, Gizemli Ev. Michael ve Peter Biri'yi yönetmişler. Alman e, iki kardeş. Hollywood'da çalışıyorlar bir süredir. Başrollerde Helen Mirren, Sarah Snook, Jason Clarke ve M. Wiseman var. Bir e, korku filmi kadrosundan, e, normalde gördüğümüzden daha iddialı bir kadro. E, gerçek bir ev ...hakkında aslında gerçek bir hikayeden yola çıkılmış... Ee, ...San Francisco'nun 80 kilometre dışında e, dünyanın en perili evi olduğu iddia edilen bir ev var... ...bu evi yaptıran kişi de Sarah Winchester... ...Winchester ismi tanıdık geliyorsa belki bir tüfek markası olarak duymuşsunuzdur... ...zira e, Sarah Winchester'ın kocası bu e, markanın yaratıcısı, sahibi her şeyi... Sonra da vefat ediyor. Sarah Winchester bu evi kendi inşa ettiriyor ve bazı bölümleri de zaten çoğunu da kendi tasarlıyor. Ancak Winchester'ın planı sadece oturulacak bir ev yapmak değil, bir yandan da Hayaletler için bir mekan olarak düşünüyor burayı. Çünkü e, kendi yarattıkları onun kocasının şirketinin yarattığı silahlar nedeniyle hayatını kaybeden insanların hayaletlerinin intikam için buraya geldiğine inanıyor. E, ev şu anda müze olarak açık son derece ilginç de bir yer. 24 bin metre yayılan bir ev. Bazı yerler kapılar duvarları açılıyor. Evin içinde pencereler... E, o, Çok değişik bir ev ee, bu evin özelliklerini kullanıyor film ee, tabii ki gerçek evde çekim yapılmamış stüdyoda inşa edilmiş ee, ve bu filmle beraber evin e, kullanım hakkını da stüdyo satın almış olduğu için e, evi gezip günümüzde fotoğraf çekmek isteyen turistlerin fotoğraf çekmesine de artık izin verilmiyormuş. Shimde evet, Winchester the Kulan Eski Parched in Nilum John McCormick Dangel Jake My Wild Irish Rose If you listen I'll sing you a sweet little song of a flower that now rose and stuff. A seer to me, yes, than all of its mates Though each holds aloft its proud head Was given to me by a girl that I know Since we've met this, I've known no report Sincere by far than the world's brightest star And I call her my wild Irish rose, my wild Irish rose, the sweetest flower that grows. You may search everywhere, but none can compare with my wild. McCormack'tan dinledik. My Wild Irish Rose haftanın yeni filmlerinden Winchester Gizemli Ev filminde kullanıldı. Evet bu hafta yerli yapımlar da var. Bunların arasında e, geçen seneki İstanbul Film Festivali'nden bir film var. Bütün saadler, Saadetler Mümkündür. Selman Kılıç Aslan'ın ilk uzun metraj yönetmenliği bu. Başrollerde Kemal Uçar, Arif Erkin, Ruhi Sarı ve Nilay Erdönmez yer alıyor. <gülüyor> Küçük bir şehirde Yaşayan insanların hikayeleri genç Ali e, bir şekilde e, yurt dışına çıkma hayalleri kuruyor ama aynı zamanda <gülüyor> Affedersiniz aynı zamanda genç bir kadından hoşlanmaya başlıyor e, Onların e, buradaki sıkışmışlık halini anlatan bir film Cici Babam Haftanın BKM komedisi Meltem Bozoflu yönetmiş Başrollerde Mahir İpek, Onur Buldu, Derya Karadaş ve Onur Atilla yer yaralıyorlar Güldür Güldür Şov ekibinden. Ee, babaları öldükten sonra anneleri başka bir adamla beraber olan üç kardeşin bu durumla pek de başa çıkamayışını anlatıyor hikaye. Ee, annelerin sevgilisi de kendilerinden çok farklı bir tipi. Vallahi Hortladı diye bir komedimiz var. Volkan Adıyaman yönetmiş. Başrollerde Burak Şahin, Doğa Konakoğlu, Bülent Mert ve Taner Şafak yer alıyor. M.Ö. 2600'lerde yaşamış, bin yılda bir hortlayan bir kral ve karısı kendini sonsuza kadar yaşatmak için 14 e, özgür ruh arıyor. Bu 14 kişinin maceraları ruhla beraber. Horoz Bayram. Mın yönetmeni ise Mustafa Diyar Demirsoy, Abdullah Aslan Başrollerde Abdullah Aslan Sahra Zeyni, Hüseyin Taş ve Şükran Çağman Yer alıyor. Bu da haftanın bir diğer komedisi Sürekli iş batıran bir Karakter bayram Bütün köye borcu var Ve bir şekilde paçayı sıyırmak için sihirbaz bir arkadaşından Onu bir gösteride Horoz'a çevirmesini istiyor Böylelikle kent köyden kaçıyor Horoz ise Köydekilerle yaşamaya devam ediyor. Bir korku filmimiz var Sandık adında. Bu filme dair ilk haberler 2013 yılında çekildiği üzerine çıkmış. O zamandan beri gösterime girmemişti. Ancak herhalde bitti ve giriyor. Mücahit Pehlivan yönetmiş. Başrollerde Celal Bıyıklı, Adnan Tunalı, Çağlar Ozan Aksu ve Sinem Yılmaz yer alıyorlar. Bursa yakınlarında küçük bir köyde çekilmiş. Bu köyün üstünde bir gün helikopterler uçmaya başlıyor ve bir sandık bırakıyorlar köyün dışına. Bu sandıktan çıkan genleriyle oynanmış sülükler ise bütün bölgeyi kaosa sürüklüyor. Genelde cin filmleri tanıtıyoruz. Bu seferki karşımızda daha virütik zombi hikayelerinden. Son olarak da bir Rus animasyonu var. Maşa ile Koca Ayı serisinin ikincisi sonsuz arkadaşlık. Maşa İmedvet, e, Oleg Kozuvkov yönetmiş. E, Maşa adlı küçük bir kız çocuğuyla sirkten emekli adayı, e, sirkten emekli ayı Mişka'nın maceraları sürüyor. Evet bu hafta dediğimiz gibi yoğun bir vizyon var. Ayrıca ekstra gösterimler de var ama... Onlara geçmeden önce bir canlı performans çalacağız size. Zira bir sonraki e, tanıtacağımız bu cumartesi depoda gösterilecek Saturday Dogs filmi e, müzik üzerine ve müzisyenler üzerine. E, şimdi o filmde yer alan e, müzisyenlerden biri Emel Matluti'den dinleyeceğiz. Filmin New York'taki 2015'teki gösteriminde yaptığı canlı performansı. are may have who and as are may mood who and So Evet bir canlı performans dinledik Emel Matlouti'den. E, Emel Matlouti Tunus asıllı bir müzisyen ve e, yarın depoda gerçekleştirilecek e, bir gösterimde e, filmde yer alıyor. E, Saturday Docs gösterimleri'nin bir parçası olarak yarın akşam saat yedi'de Ülkesiz Şarkılar (No Land Song) filmi gösterilecek. Ayat Nacafi filmin yönetmeni kendisi belgesel yarışmasında jüri değdi İstanbul Film Festivalinde hala İstanbul'da İranlı bir yönetmen aynı zamanda yarın gösterimde olacak ve bir söyleşi olacak filmden sonra. İran'da e, kadınların erkekler karşısında şarkı söylemesi 79 devriminden beri yasak e, sarana cafi adlı genç kadın bir besteci buna karşı çıkmaya karar veriyor kendisi aynı zamanda yönetmenin kardeşi kadın solistlerle bir resmi konser organizasyonuna girişiyor. Bir yandan İranlı şarkıcılar, bir yandan Paris'ten gelen üç kadın böyle bir organizasyon macerasına girişiyorlar İran'da. Film bu süreci anlatıyor. Demin dinlediğimiz Emel Matloti de şarkıcılardan biriydi. Bu dediğim gibi yarın akşam saat 7'de cumartesi Saturday Dogs kapsamında tütün deposunda gerçekleştirilecek gösteri ve söyleşi. Yarın ve öbür gün e, üçüncü sinemasal Fener Çocuk Festivali de düzenleniyor. Hayata Başka Bak sloganıyla. E, sinema, tiyatro, müzik, bir dünya güzellik teması e, 23 Nisan'ın da hemen öncesinde tabi. Yarın saat 8'de açık hava sinemasında karpuz kabuğundan gemiler yapmak filmi gösterilecek. Pazar günü de saat 1'den itibaren çocuklara yönelik pek çok etkinlik yer alıyor festival bağlamında Balat sokaklarında. Bir başka gösterim başladı aslında 19 Nisan'dan beri Barbara Hammer beden politikaları Başlığıyla Pera Müzesi'nin sinemasında bir retrospektif gerçekleştiriliyor. 25 Mayıs'a kadar. Amerikan Deneysel Sineması'nın öncü e, kadın ve lezbiyen sanatçılarından Barbara Hammer'ın film ve videolarının retrospektifi 10 eseri gösterilecek. Bunların arasında 1974 yılında çektiği ve ilk e, lezbiyen manifesto film olarak da tanımlanan Dark Tactics" de var. 90'lardan 2000'lerden pek çok farklı Eseri gösteriliyor ee, İlham aldığı Maya Deren'in e, Filmleri üzerinden yaptığı Mesela Maya Deren'in Lavabosu Adlı e, işi de var Polisler ödüllü Amerikalı şair Elizabeth Bishop'un dünyasını anlatan Bu eve hoş geldiniz e, adlı Belgeseli de var e, Özellikle Avantgarde sanatçılara e, Amerikan e, 70'lerden beri Avantgarde sanatçılara Filmcilerine ilgi duyanlar için Barbara Hammer'ın böyle bir toplu gösterimi e, kaçırılmayacak bir durum Pera Müzesi'nde. Dediğim gibi 19 Nisan'da başladı 25 Mayıs'a kadar sürüyor. Yarın mesela 6'da kanıt bedenler ve sevgili öteki gösterilecek. Pazar günü ise 6'da nitratlı öpücükler var. Önümüzdeki haftalarda da çarşamba e, genelde çarşamba ve cuma günleri olacak bu gösterimler. Evet şimdi e, geçtiğimiz haftanın tabii sinefiller için en heyecan verici e, olayı, iki olayı diyelim. Biri e, İstanbul Film Festivali'nin e, ödüllerinin dağıtılmasıydı. Diğeri ise hala Kanda açıklanan filmlerde onlara geçeceğiz birazdan. Ama oraya geçmeden... ...festivalde gösterilmiş olan filmlerden... ...ve benim bu seneki festivalde... ...zaten önceden görmüştüm... ...en sevdiğim filmlerinden biri... E, ...Görgü Kuralları... ...Asboas Baneras filminden... E, ...bir parça dinleyeceğiz... E, ...Brezilya'dan... ...gelen ve türden türe atlayan... ...bir filmdi bu... ...filmin başrol oyuncusu da İstanbul'daydı... ...festival e, döneminde... E, ...şimdi Joao Bosco ve Vinicius'tan ...Gora Meliga'yı dinleyeceğiz... <Gülüyor> Pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei Meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim Paixão de uma noite Que logo tem fim Eu te falei Meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Logo você que era Acostumada a brincar Com outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu sofri muito por amor Agora eu vou curtir a vida Chora, me liga, implora Meu beijo de novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga, implora Pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia Eu volto a te procurar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 De novo. Cora Meliga dinlediğimiz şarkı Roa Bosco ve Vinicius'dan geldi. Bu sene İstanbul Film Festivali'nde uluslararası yarışmada yarışan filmlerden Aspo As Boğaz Maneras, Görgü Kuralları filminde kullanılan parçalardan biriydi. Açık Radyo 94.9'da Sinefil canlı yayında devam ediyor ve programımızın e, haberler kısmında İstanbul Film Festivali'nin ödüllerini konuşacağız. Bu sene değişik bir şekilde cuma akşamı açılıp festival salı gecesi sona erdi. Genelde hafta sonu bitmesine e, alışığız yıllardır. Bakalım önümüzdeki senelerde bu devam edecek mi? Salı akşamı Rahmi Koç Müzesi'nde bir ödül töreni gerçekleşti. Bütün farklı yarışmaların ödülleri dağıtıldı. Uluslararası yarışmayla başlayalım. Geçen seneki altın aleyi alan Joao Pedro Rodriguez'in başkanlığında toplanmıştı jüri. 11 ülkeden 11 film yarıştı. Uluslararası yarışmada jüri özel ödülü Kokot filmine gitti. Nelson Carlo de los Santos Arias'ın yönettiği. Altın Lale'yi ise Valeska bakın yönettiği western filmi kazandı. Güzelbah İstanbul'daydı söyleşileri de katılmıştı filmin gösterimlerinden sonra Western zaten gösterildiği bilimum oyun festivallerde çok ilgi toplayan bir film daha önce de başka ödülleri başka ödüller kazanmışlığı var bu senenin ilgi çeken filmlerinden biri sinemalarda da gösterime girecektir Ulusal Kısa Film Yarışmasında 12 film vardı. Orada da Mansiyon ödülünü Harun Durmuş'un Doğu Yakası filmi aldı. En iyi kısa film ödülünü ise Umut Subaşı'nın yönettiği Sana İnanmıyorum Ama Yer Çekimi Var adlı film kazandı. Ee, Ulusal Belgesel Yarışması'nda 10 film yaralıyordu. Yarın... ...Saturday Dogs'da filmi gösterilecek olan... ...Nacafi e, jürideydi. Ona... E, sinema ...Belgesel Sinemacılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı... ...Mustafa Ünlü ve Bozcaada Uluslararası... ...Ekolojik Belgesel Festivali Direktörü... ...Petra Holzer eşlik ediyorlardı. Bu... E, ...yarışmada da ödül... E, ...Rojda Akbayır'ın yönettiği Parçalar... ...filmine verildi. Sinemada İnsan Hakları Ödülü... E, ...bir süredir veriliyor... E, Belli bir e, para ödülü de var karşılığında Örimaj tarafından verilen. Bu seneki kazananı Sharonas Bartas oldu Ayaz filmiyle. Ulusal yarışma dahilinde bir e, ilk film ödülü var. Bu sırf yarışmaya katılan yani ulusal yarışmadaki filmler değil yarışma dışı gösterilen filmlerin de dahil olduğu ama yönetmenin ilk filmi olması gereken e, filmlerin yarışabildiği e, bir dal. Seyfi Teoman 2013 yılında İstanbul Film Festivali'nin kapanış gecesinde ödül aldıktan hemen sonra e, bir motorsiklet kazası geçirmiş ve birkaç hafta sonra da hayatını kaybetmişti. 12 Kurmaca ilk film adaydı bu ödüle. E, Cem Yılmaz Fikir Sanat e, aracılığıyla da destekleniyor e, para ödülüyle. Güvercin filmiyle Banu Sıvacı aldı bu ödülü. Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu Fipreski ise üç ödül veriyor. Altı kişilik bir jürisi var. Üç e, jüri üyesi ulusal yarışmaya, üç jüri üyesi uluslararası yarışmaya bakıyor. Ulusal yarışma kapsamında kısa filmleri de izliyorlar. Kısa yarışmada Ayça Kartal'ın yönettiği Kötü Kız filmi ödülü aldı. Ulusal yarışmada ise Emre Eksa'nın Körfez filmi. Uluslararası yarışmada ise Fipreski ödülü Chloe Zhao'ın yönettiği The Rider'a gitti. Bu da benim e, yine uluslararası yarışmada çok sevdiğim filmlerden biriydi. E, Western'da görebildiklerim arasında Western'da The Rider'da bence ödüllerini hak eden filmlerdi. Evet ve aslında daha heyecanla beklenen ulusal yarışma ödülleriydi. Antalya'nın da artık yapılmamasıyla beraber e, Türkiye'deki büyük ulusal yarışmalardan e, en büyüklerinden biri İstanbul. Zaten önemliydi e, Antalya olmayınca. Daha da fazla önem kazanıyor. 13 film yarıştı bu sene. Ee, jüri başkanı Pelin Esmer'di. Ee, diğer üyeler görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki, oyuncu Selen Uçar, şair Küçük İskender ve sinema yazarı Barbara Loret de Laşerier idi. 9 Dal'da ödül veriyor. Ulusal jüri en İyi özgün müzik ödülü güvercin filmiyle Canset Özge Can'a verildi. Bu film en iyi ilk film ödülünü de almıştı demin söylediğim gibi. En iyi kurgu sofra sırlarına verildi Osman Bayraktaroğlu'na. En iyi görüntü yönetmeni e, kaçış filmiyle Florent Harry oldu. E, kaçış bir ilk film ama Florent Harry daha önce e, defalarca Türkiye'de film çekti. En iyi senaryo sofra Sırları ile Ümit Ünal'ın oldu. En iyi erkek oyuncu ödülü ise paylaştırıldı. Kelebekler filminden Tolga Tekin ve Yol Kenarı filminden Tansu Biçer arasında. En iyi kadın oyuncu ödülü sofra sırlarıyla Demet Evgar'a verildi. Sofra sırları aslında en fazla ödül almayı da başardı bu sene festivalde. Mehmet Ali Konar'a Renksiz Rüya Evno Bereng filmiyle Mansiyon ödülü verildi Onat Kutla aranısına verilen Jüri özel ödülünün sahibi ise Kara Kelebekler oldu Tolga Karaçelik En iyi yönetmen ödülü Yol Kenarı filmiyle Tayfun Pirselmoğlu'na verildi En iyi film ise Vuslat Saraçoğlu'nun Borç adlı filmine gitti Bu bir hayli tartışma da yarattı Onu da laf arasında söylemiş olalım ee, Genel Yazılanlardan gördüğüm ve kapanıştaki e, konuşulanlardan duyduğum biraz e, herkesin katılmadığı bir fikir olduğu e, yumuşakça söylersek eğer e, ama her bir jürinin kendi dengesi var ve içeride neler konuşulduğunu tabii bilemiyoruz. Şimdi bir Whitney Houston şarkısıyla devam edelim. Çünkü geçen hafta Cannes Film Festivali'nin, yarışacak filmlerinin duyurulduğunu söylemiştik. Fakat buna filmler eklenebilir demiştik ve çeşitli filmler eklendi. Onlara değineceğiz. Yarışma dışı gösterilecek filmlerden biri de Whitney Kevin MacDonald'ın yönettiği Whitney Houston belgeseli, filmin fragmanında da kullanılan şarkısı Whitney Houston'ın I Wanna Dance With Somebody. Whitney Houston'dan dinledik. I wanna dance with somebody. Whitney Houston'ın e, ilk adını duyurduğu şarkılardan biriydi. Onu büyük bir star haline getiren şarkılardan biriydi. Whitney hakkında yeni bir belgesel Whitney adında premierine Gece yarısı gösterimlerinde Kanda yapacak programa sonradan eklenen filmlerden biri bu Kevin MacDonald'ın yönettiği resmi e, belgesel hayatı hakkında Genç ölen bu şarkıcının hayatı hakkında yine gece yarısı gösterimlerine eklenen bir başka filmse Ramin Bahrani'nin yönettiği Fahrenheit 451 e, Tüfon'un uyarlamasından sonra Ray Bradbury'nin romanı tekrar karşımızda. İşin ilginci Netflix'i kabul etmeyen... ...en azından yarışmaya kabul etmeyen kanda... ...bir HBO filminin gösterilecek olması. Yarışmaya da üç film eklendi. Biri, ikisi daha yeni yönetmenlerden ikinci filmleri... ...Jan Gonzalez'in yönettiği Knife and Heart... ...ve Sergei Dvortsevoy'un Ayka adlı filmleri... ...ve... Beklediğimiz haber de geldi. Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı Kanda yarışmaya katılacak. Bir de kapanış filmi eklendi bu sene. Normalde e, bazı seneler olurmuş bazı seneler olmazmış. Bu sene bir kapanış filmi belirlenmiş. Bu da yıllardır yıllardır beklenen bir film. The Man Who Killed Don Quixote Don Quixote'u öldüren adam. Terry Gilliam'ın Filmi e, ilk 90'lı yıllarda çekmeye çalıştığında Jean Rochefort başroldeydi. E, olabilecek her şey ters gitti ve filmini çekemedi. Hatta bu süreç üzerine bir de belgesel yapıldı. E, şimdi yıllar sonra tekrar projeye girdi. Bu sefer başrollerde Jonathan Price, Adam Driver ve Olga Kurilenko yer alıyor. Kapanış töreninden sonra... Kan film festiveline gösterilecek ve tergeliyim sonunda filmine kavuşmuş olacak. Evet programımızın sonuna geldik Bu hafta iki de e, sinema devi aramızdan ayrıldı Taviani kardeşlerden Vittorio Taviani ve e, Çek asıllı e, Hollywood'da e, devleşen Viloş Forman e, Taviani 88 yaşındaydı Forman 86 yaşındaydı Dolu dolu ve bizlere de harika eserler bıraktıkları e, hayatlar sürdüler İkisini anıyoruz ve e, bu haftalık burada veda ediyoruz. Teknik Masada Robi'ye ve bu haftaki destekçimiz Melahat Behlil'e çok teşekkürler. Haftaya tekrar buluşmak üzere. İyi seyirler, iyi hafta sonları. Sinefil Hazırlayan ve sunanlar Melis Pehlil ve Yeşim Buru.